İslam'dan habersiz insanlar cehenneme gidecekler mi? Her millet bildiğinden mesuldür. Eğer İslam'ın hak olduğunu bilseler, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu bilseler ve yine de inanmazlarsa elbette ki cehenneme giderler. Çünkü altını altın bildiği halde çöpe atan insan suçludur. Kur'an'ın hak olduğunu, Allah'ın kelamı olduğunu, mükemmel bir kitap olduğunu biliyor ve buna rağmen düşmanlık besliyorsa o dindar bile olmaz, o Hristiyan bile olamaz. Kesinlikle iddia ediyoruz, Örneklerinde gördüm ben gözlerimde, dindar değildirler, milliyetçidirler. Ama mesela Rusya'da, Amerika'da, Avrupa'da, efendim Çin'de, Hindistan'da gerçek şekilde İslam'dan haberi olmayan veya haberi olup da bilmeyen, araştırmayan insanlar kendi bildiği doğrularla amel ettiği zaman cennete giderler. Zina yapmıyorlarsa, hırsızlık yapmıyorlarsa, adam öldürmüyorlarsa İnsanlığın temel ilkelerini yaşattırıyorlarsa onlar cennetliktirler. Vahşi insanlar ise onlar hepten ehli fettet sayılırlar ki onlar zaten cennetliktirler. Mesul değiller. Blue'dan önce ölmüş çocuklar gibidir onlar.